Économie écologique. Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo Ekonomi Ekoloji Program Programı'ndayız. Ee, bugün e, ekolojiye değinen bir konuyu konuşacağız. Bağlantı yapmaya çalışacağız ama e, bakalım mümkün olacak mı? E, önümüzdeki dakikalarda size söyleyeceğiz. Bir başka okul mümkün Ankara'dan. E, bir konumuz olacak ama bir bağlamaya çalışalım kısa bir müzik arası verelim hemen döneceğiz. 94.9 Ekonomi Ekoloji açık radyozasınız. Ekonomi Ekoloji Programı'nda e, ufak bir teknik arızayı hallettik. E, şimdi bir konuğumuz var. E, Banu Hanım beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Merhaba. E, merhabalar. E, başka bir okul mümkün derneği Ankara Kooperatifim demeliyim acaba? Evet, Ankara Kooperatifi. Ank başka Ank bir okul mümkün Ankara Kooperatifi. Ankara Kooperatifi. Yayınımıza hoş geldiniz. E, bugün hoş e eğitim konusunda aslında bir hiç konuşmadığımız, değinmediğimiz bir konu. Burada iklimi konuştuk, enerjiyi konuştuk, tarımı konuştuk, yenilenebilir enerjileri konuştuk. Ama eğitim belki de ihmal ettiğimiz bir konu. Sizinle de bağlantısı bir başka okul mümkün derneği ve girişimiyle bağlantısı da... ...sizin ilkelerinizden birinin ekolojik duruş olması. Diğer ilkelerinizi de tabii bunun yanında saymak gerekir. Alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman. Evet. Yaklaşık ben bir iki senedir duyuyorum girişiminizi ama... Siz bir kısaca anlatmak ister misiniz? Nasıl başladı bir başka okul mümkün girişimi ee, ve nereye evriliyor? Aa, tabii aslında her şeyin dolaşında olduğu gibi mevcut eğitim sistemine dair endişelere olan ve farklılık yaratmak isteyen ailelerin, eğitimcilerin ve gönüllerin bir araya gelmesiyle aa, 2009 yılında ortaya çıkan... Aa, İlk kez olan bir fikir e, demek lazım. Epeyte bir geçmişi var aslında. E, ve başka bir okul mümkün diyerek yaşadığımız coğrafyaya özgü e, ortak akıl ve emekle zenginleşen bir eğitim modeli üzerinde çalışmaya başlamışlar. Gönüllü bir grup insan. E, tabi biz o dönemde Ankara'da henüz sadece takip aşamasındaydık e, bu çalışmaları. Peki, heyecanla takip ediyoruz. Siz e, eğitimci bu misiniz? De, bu çalışmanın hedefi öğrenmeyi yaşamdan ayırmayan, çocuğun bireysel özelliklerini temel alan... Demokratik katılımla yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen bir okul modelini gerçekleştirmek. İşte bu hani bu büyük özverilere çalışmalar ilk İlk kez 2013 yılında Bombocum kopeçini açtı, mutluluk etiyle meyvelerini vermeye başladı. Bütün heyecanla karşılandı tabii. Aynı yılın yazında biz Ankaralılar olarak bu heyecana kızularak, işte Ankara'da da başka bir okul mümkün dedik ve. Bugün 40'a yakın üyenin katılımıyla hakikaten mümkün kıldık diyebilirim. Peki siz eğitimci misiniz? Gönüllü müsünüz Aa, bu girişimde? Ben de bir ucundan evet hani eğitim profesyonel anlamda bir yani çalışmalarım var. Tam olarak eğitimci diyemiyorum kendimi ama yüksek lisansım, eğitim, psikoloji, ölçme, değerlendirme, alternatif ölçme, değerlendirmelerin üzerine çalışmalar yaptığım tezgim var. Çevre tim yaptığım Çocuklarla, çocuklar için yazılar yazdım. Bir, bir, bir, bir çok yoldan aslında eğitime de değindim. Çocuklara Hı. da dokundum. Peki bilirim. sizin yolunuz nerede kesişti? Bir başka okul mümkün derneğiyle. Aa, i̇şte bu takiple... hani Aslında aynı işte kaygılarla yola çıktık. Çocuğum var benim de. Evet. O dönemlerde henüz 3 yaşındaydı. Ve eğitime dair endişelerim vardı. Biz o dönem yurt dışındaydık. Eşimle birlikte. Ve Ankara'ya döndüğümüzde böyle bir oluşuma katılmanın e, içinde yer olmanın heyecanını paylaşmaya başladık o dönemden. Döndükten sonra Ankara'da yine bu bunu takip ettik, Mutlu Keçi'de olanları takip ettik ve bir gün kendi üzerimde şöyle cevaplayabilirim bu soruyu. Bir gün bir mailime bir e, posta düştü ve e, işte Ankara'da biz de yapalım mı bunu diye böyle tanımadığım bir insanlardan bir posta geldi ve beraber işte isteyenler şurada buluşsun Ankara'daki bir kafede kızlar Buşmak kararı alındı ve ben de o toplantıya katıldım ilk olarak orada bu fikirle somut olarak tanıştım diyebilirim. Peki Ankara'da şu an aktif bir okul var yani çalışmaya başlayan Ankara'da eğitim. evet bu bu yaz işte açılışını yaptık 29 Ağustos'ta ve bu yaz eğitime başladı. Peki çocuğunuz çocuğunuz eğitime başladı bu yaz öyle mi? Bu ikinci efendim. Çocuğunuz da okula gidiyor şu an yani şeyde. Evet okula başlayacak bu Eylül'de okul açıldığında okula başlayacak ilk mezunlardan olacak o da çok ayrı bir keyif bunu bilmekte. İlkokulumuz Bodrum'da açılmıştı yani açılan bom okullarından iki Bodrum'da Ankara'da biz ikinci açıyoruz. belki İzmir'de hazırlıklar sürüyor şu anda Renkli Orman Erken Çocukluk Öğrenme Merkezi orası da çok heyecanlı İzmir'in heyecanını da çok paylaşıyoruz biz şu anda bir yandan. Diğer oluşumların da mesela Çemek, Kale, Eski, İrkaş, İstanbul, Bursa, Fethiye, Dalyan'da hep bu BOM oluşumları. Toplatifler var ve kurulmaya da devam ediyor. Oluşumlar insanlar toplanmaya başladılar. Hepsini çok heyecanla takip ediyoruz. Peki klasik, bekliyoruz. klasik bir eğitimden nasıl fark ediyor bu öğretmenler için, yöneticiler için ve önemlisi çocuklar için nasıl bir fark klasik eğitimden? <gülüyor> Alternatif eğitim dediğimiz nedir? Aslında evet, yani bu dört temel ayağı var demiştik, bu modelin, eğitim, okul modeli aslında, okul modelinin. Çocuğun bireysel özelliklerini temel alan alternatif eğitimler uygulanacak, alternatif bir eğitim. Bir eğitim değil aslında, hani bu, bu kısım çocuğu çok etkileyecek. Aslında alternatif eğitim dediğimiz zaman, muhabbet, soru, reçey, milyon, valdorf gibi, hani... ...farklı modeller Eğitimden var. Evet. çok bilindik uygulanan modeller var, tüm dünyada uygulanan. Bizim bundan nasıl bir farkımız var dediğimiz zaman, biz tek birini seçmek yerine hepsinden, bunun da şusu güzel, yani o apri karışık gibi aslında çocuğa çok bağlı olarak ilerleyin. Öğretmenlerimiz mesela şu anda bu modellerin hepsiyle ilgili eğitimler aldılar önemli işte kilit özelliklerini öğrendiler ve bunları şu anda çocuklarımızda uygulayacaklar. Hangi çocuk hangi modelle daha güzel öğreniyor? Hangi yöntemle daha iyi? Yani amaç çocuğun öğrenmesini sağlamak. Çocuk zaten öğrenir aslında. Çocuğun öğrenme isteğini kırmadan onu bu yolda teşvik etmek. Biz de bunun için bütün bu modelleri kullanarak hangisi uygunsa çocuklarımızın önüne sunacağız. Evet. Ee, eğitim modeliyle ilgili yani ayaktaki hani bu e, bireysel özelliklerini temel alan, alternatif eğitim kısmını bu şekilde açabilirim. Evet. Ee, demokratik katılımla yönetilen bu da aslında çok önemli bir ayağı. Yine çocuklarımızı etkileyecek onların öğrenmelerini. Çocukları demokratik katılım sürecine dahil ederek onların mesela kural koymasına, kararları birlikte almasına dahil bu, onların okulu daha çok sahiplenmesine, alınan kararları kuralları, konulan kuralları sahiplenmelerine ve uygulamalarına e, yardımcı olacak. Ve hani bu şekilde kendilerini biraz daha yine bu eğitimin içinde, modelin içinde e, var hissedecekler ve bu da yine okulu sevmelerini sağlayacak. Temelde en büyük derdimiz, kaygımız o zaten. Çocuklarımız okulu sevsin. Ve öğrenmenin engellemindeki... Evet, engeller kalksın. Peki, eğitim camiası öğretmenler bu konuya, bu fikre Nasıl yaklaştı? Ee, yani tabii ki hepimiz gibi, yani herkes gibi, e, duyan, modelle ilgilenen herkes e, beğenilmeyecek bir model değil zaten. Ama daha çok uygulamada görülmediği için belki bazı kaygılar, hani olabilirliği, olamazlığı ile ilgili bazı tartışmalar yaşanabiliyor ama bu aslında hani e, eğitimde de gibi... Biraz hani çok mu abartılı söylemiş olurum bilmiyorum ama bana öyle gibi görünüyor. Yani bu çok önemli bir hareket. Ee, tabii ki eğitimcilerimiz de bizi çok destekliyorlar. Şu an bir gönüllü listemiz var. Destekçiler listemiz. Çok kabarık bir liste. Ve herkes bir şekilde bir yerinden tutup bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da ayrı bir güç veriyor tabii ki. Yani doğru yoldayız demek ki. Evet. Dememizi sağlıyor. Peki bu tür girişimlerde en önemli konu da bunun ekonomik olarak nasıl işler hale gelecek, nasıl hayata geçecek? E, finansman hı hı. kısmına da özgün bir finansman diyorsunuz ve kar amacı gütmeliğini söylüyorsunuz. Burada yaşadığınız evet. zorluklar veya engeller çıktı mı? Bu, o finansman kısmını oturtabildiniz mi açıkçası? Finansman kısmını e, oturttuğumuzu düşünüyorum. Aslında hesap çok basit. Hani bütün girdiler hani maddi anlamda işte okul kıyaslığı öğretmen maaşları vesaire. Bütün girdiler veriler arasında paylaşılacak. Şimdi bunun mümkün olduğunca minimumda kalmasını istiyoruz. Bunu sağlayabilmek için de bazı giderler, bazı kalemleri dışarıdan destek yoluyla ya da etkinliklerle... Yani şu anda biz onun üzerinde çalışıyoruz aslında. Bu modeli daha nasıl sürdürülebilir kendi yani konumuz özelinde? Nasıl sürdürülebilir yapabiliriz? Nasıl etkinlikler, projeler başlatıp e, destek sağlayabiliriz ki finans yani mali anlamda düşük kalabilsin. Herkesin e, karşılayabileceği düşük tutarda şey. kalabilirim Anladım. diye. Anladın. Çekolajlarla, etkinliklerle vesaire yani daha böyle sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama zaten sayı arttıkça, çocuk sayısıyla da çok alakalı sayı arttıkça maliyetler daha düşük oluyor kişi başına düşen. Daha ödenebilir miktarlar ulaşabiliyoruz. Okay, okay ama dediğim gibi tabii yani üzerinde çalıştığımız mesela bir proje grubu oluşturduk onlar şu anda yapabilecek projeler alt projeleri nelerde başvurabiliriz neler yapabiliriz bunun üzerine çalışıyor evet. Evet, teşekkürler bana şimdi kısa bir ar mı? müzik arası verelim ee, döndüğümüzde tekrar konuşmaya devam edeceğiz tamam We 94 94.9.9 açık radyosunuz. Ekonomi ekoloji programının ikinci yarısındayız. bir başka okul, başka bir okul mümkün. Ankara eee kooperatifinden Banaoğlu'la konuşmaya devam ediyoruz. Vanu Hanım, duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. İlk bölümde e, bu BOM modelinden konuştuk. Demokratik yönetim, alternatif eğitim, ekolojik duruş ve özgün finansman ilkelerine dayalı başka bir eğitim, alternatif bir eğitim e, sunuyor bu BOM bizlere. E, çeşitli bilgi ilçelerde girişimler var, hali hazırda açılmış okulları var. E, geçtiğimiz evet. haftalarda e, posta kutumuza bir e-mail düştü ve şöyle bir başlığı vardı. Meraklı kediler güneş enerjilerine kavuştular. <gülüyor> ee, okullarınızdan birinde Meraklı Kedi İlkokulu ki okulların adını da çocuklar seçiyor bildiğin <gülüyor> kadarıyla değil mi? Evet evet yapılan bir drama benzeri bir çalışma aynı çocuklar kendi okullarına kendi isimlerine verdiler. Şimdiye kadar hep bu yöntem izlendi. Bunları biz de resmi kanallarda e, kullanamadık. E, o yüzden Mesut Meraklı Kedi İlkokulumuzun e, resmi tadı özel İngek İlkokulu. Hmm. Ama biz yine kendi aramızda Meraklı merak Kedi'yi de kullanmaya devam ediyoruz. Herkes de bizi Meraklı Kedi diyebiliyor. Hatta geçenlerde bir ilçe görbaşı Milli Eğitim Birimine gittim, müdürlüğüne. Ee, orada böyle işte ben e, ince ikokuldan, özel inceki ikokuldan geliyorum dedim. Herkes bir şaşkın baktı orası neresi falan. Meraklı Kedi deyince, ha meraklı kediden mi geliyorsunuz? Hani orası biliyiz, bizim meraklı kedim olarak biliyor <gülüyor> Çok güzel bir isim. Peki burd okuldaki güneş enerjisi sistemi e, kurdunuz, e, çeşitli yardımlarla ve e, destekçilerinizle. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Nasıl oldu bu süreç? Tabii. Aslında birazcık yeni girişinde ekolojik duruşumuzu da e, biraz özetim, derim, e, müsaade ederseniz. E, çünkü en önemli aslında hepsi önemli tabii ki ama bu ekolojik duruş aslında bütün e, diğer e, eksenleri de yansıyan e, bir eksen yine. E, okulumuzda e, yine aslında biraz önce ses sıraladığımız programın başında hani iklim değişikliği ile ilgili vesaire pek çok e, çevresel sorunla ilgili bir program yaptık ama evet. bu konuda yapmadık. yapmadık. Aslında biz de yine bu kaygılarla da yola çıkıp işte böyle bir okul modeli, öyle bir okul modeli kuralım ki hani bu sorunumuza da çözüm olsun. Daha aile daha, daha barışık bir e, sistem kurabilelim ve bunu çocuklarımıza küçüklükten itibaren içselleştirebilmeleri için bir fırsat olsun bu çocuklarımız için. Doğaya dokunabilsinler, onu yaşayabilsinler. Fitriyle ortaya çıktı. Evet. Bu yüzden bostan fitrimiz var. Mesela ufak bir başlangıç yaptık ama biraz daha genişletmek istiyoruz. Ee, kompost yaparak kendi gübremizi etmek istiyoruz. Sıfır atık hedefliyoruz. Okulumuzdan atık çıkmaması için Çok paketli gıda almayı reddediyoruz. Mutfağımızı ona göre kurguluyoruz şu anda. Ve kantin kurmadık. Kantinimiz yok. Çocuklar aralarda işte sepetlerde sunulan meyvelerini yesinler ya da işte ev yapımı keklerini tüketsinler gibi e, kurgularımız var. E, uygulamayı hedeflediğimiz, düşündüğümüz bir başka önem dediğimiz konuda yine enerji konusu tabii ki işte güneşten nasıl enerji elde edebiliriz güneşten enerji elde edelim diye yine bir hayal kurduk nasıl sağlarız Arnavutluk'ta hiç bir bize bu konuda destek olabileceğini söyledi yani onlara bir proje yazdık onlar da e, projemizi gerçekleştirebilmemiz için bize e, gerekli finansmanı sağladı ve böylece güneş enerjisine de kavuşmuş olduk enerji şu anda henüz çayımız güneş enerjisiyle içiyoruz. Evet. Okulumuzda şenlikle açılışta da yine öyle ikram ettik güneş enerjisiyle e, e, çalıştırdığımız çay makinesiyle ikram ettik çaylarımızı. Bu da ayrı bir keyif tabii. Evet. Bahçemizde de yine bir aydınlatmamız var. O da güneş enerjisiyle çalışıyor. Minimum e, enerji tüketimine hedefliyoruz. Evet. Minimum atık tüketimini hedefliyoruz. Yani ekolojik mimariye de e... Bir atıf görüyorum web sitenizde. Yani bulduğunuz okulların eee evet. bina ve Evet. Evet, orada size mümkün olduğunca mesela ısı yalıtımını, çatı ısı yalıtımını yapmak için bize çok büyük destekler aldık. Yani onu sağlayabildik, sonra değiştirdik yine ısı yalıtımını sağlayabilmek için. Yani tabii eksiklerimiz olabiliyor şu anda ama biz onları engel olarak önümüze koymuyoruz. Çok yeniyiz. Bir açılış yapmak, bir giriş, giriş yapmak istiyoruz biz de. Zamanla bunları tamamlayarak tamamen yani ekolojik, kendimizi öyle görüyoruz yani. Bir noktada biz bunu başaracağız ve tamamen tüm öyle ekolojik dengeye saygılı, doğayla bütünleşik bir okul olacağız. Evet. Herifimiz bu. Aslında çok önemli bir rol model e, çizdiniz, e, tarif ettiniz. E, peki... <gülüyor> Bunu biz aslında eğitim amaçlı da kullanmak planımız yani bizi daha çok heyecanlandıran kısmı bu mesela civardaki okullarla da işte okulumuz bir köyün içinde köydeki yaşamla da birleştirip birlikte projeler geliştirmeyi diğer okulların da bizim okulumuzu bu enerji tüketimi güneş enerjisi vesaire böyle kitler hazırlıyoruz. Onlarla birlikte de dersler yapabilirim çocuklar o çocuklar da bunlara maruz kalsın bunlardan faydalanabilsin bizi daha çok heyecanlandıran. Evet, işin önemli bir kısmı da etkileşim herhalde, değil mi? Ban diye duyabiliyor musunuz? E, hat, hat, hat düştü galiba. E, programımızın bu arada e, sonuna geldik. bu Hanım'la konuştuk. Bir başka okul mümkün, Ankara Kooperatifinden. E, bağlantı noktamız, ekonomi ekoloji programıyla bağlantı noktamız. Geçen haftalarda, Ağustos ayında... Ankara İncekteki Meraklı Kedi Okullarına kendilerine çocukların seçtiği ismiyle verdikleri atla Meraklı Kedi Okulu'nda ekolojik olm bir okul olma yolundaki adımlardan birisini attılar enerji sistemiyle güneş enerjisinden elektrik üretim bir sistem e, kurdular okullarına yazlarda enerjilerinin yüzde seksenini kışlarda yüzde oranında yüzde oranında elektrik üretimini enerjiden sağlamayı düşünüyorlar. bunun dışında dedikleri gibi e, bostan e, bir bostan oluşturmuşlar okulların hemen yanı başında. Zaten İncek semtinde bir köyün içinde e, kurulmuş bu okul. E, Kantinlerin olmadığını ve mimarilerinde de ekolojik mimariye göre şekillendiklerini söylediler. Çok önemli rol müder. E, bunun artmasını e, hepimiz canı gölden istiyoruz. Yine gelişimlerini size aktarmaya çalışacağız. Bir başka okul mümkün girişiminin ekolojik duruşuyla ilgili. Ee, bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarla görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji